Bir telefonumuz var hocam. Alo. Efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Efendim. Ee, hocama soru soracaktım. Hay hay. Ee, cil, cilbap nedir? Başka sorunuz var mı? Ondan sonra cilbap yani bazı, bazı cemaatler kendi yani bazı bizim yani, ben çarşaf diyorum başka değişik yani bu çarşafları bu tür çarşafı kabul etmiyorlar. Kendi e, giydiği çarşafı kabul ediyorlar. Hmm. Yani onu nasıl biz ne yapacağız bilmiyorum Allah. Bu cemaatler bizim kafamızı çok karıştırıyor. Evet, teşekkür ederiz. Yani efendim. milleti dişliyor. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurun hocam. Yani şimdi insanların giysilerine göre onlara kıymet vermek veya vermemek e, ve onları benimsemek yahut dışlamak, tabii ki doğru bir davranış değildir. E, Müslüman kişi için çarşaf, cilbab, aba, ihram bunlar önemli değil. Önemli olan nedir? Müslüman kadının tesettüre riayet etmesidir. Yani vücudunu e, kem gözlerden koruyacak şekilde, örtülmesi, hain bakışlara karşı vücudunu örtmesi yeterlidir. Bu mantoyla da olur, çarşafla da olur, efendim ihramla da olur, efendim aba ile de olur, olur da olur Önemli olan bizim için örtünmedir. Yani Müslüman kadını için örtünmedir. Erkekler için de tabi ki belli vücudun belli yerleri dışındaki kısımları kapatması şarttır. Erkekler için nedir bu ölçü? Göbekle diz arasıdır. Ama hı hı. kadının vücudunun yüzü ve elleri dışındaki tamamını örtmesi gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ölçüyü böyle belirlemiştir. Şu halde bu ölçüye göre vücudu kapatan örten her şey İslam nazarında giysi her giysi İslam nazarına makbuldur. Evet. Yani kadın eğer örtünmesini mantoyla sağlıyorsa mantoyla örtünür. Efendim çarşafla, abayla, cilbapla her neyse ihramla örtünebiliyorsa örtünebilir. Bu bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan örtünmedir. Onun için bazı cemaatler illa kendi belirlediği kıyafetlere göre insanları tek tip giyinmeye mecbur ediyorlarsa bu doğru bir davranış değildir. Kim ne derse desin. Evet bazı cahil insanlar böyle bir şeye, nazara sahiptirler. Böyle bir bakış açısına sahiptirler. Bu doğru değil. Ama onlara tabi olan insanların yaptığına ben kızmıyorum. Onların başında, onlara mürşitlik yapan insanların onları bu konuda aydınlatması, doğru fikre sahip kılması, onlara doğru bilgiyi aktarması gerekir. Demeli ki kardeşim, şöyle de insan olur, böyle de insan. Yeter ki kadının vücut hatları belli olmasın. Peygamber aleyhissalat ve selam Efendimizin belirlediği şekilde yüzü ve elleri dışındaki vücudunun tamamının kapalı olmasıdır. Bu herhangi bir örtüyle de olabilir. İlla şu giysiyle sen örtüneceksin demek doğru değildir. Evet.